Desteği için Açık Radyo Dinleyicisi Nihal Yakşı'ya teşekkür ederiz. Babilden sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ergüment Gürçay. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra Portreler programını dinliyorsunuz. Ben Ergi İşbilen. Portrelerde bugün konuğumuz Itır Kaşıkçı. Itır hoş geldin. Hoş bulduk. Programı Ne Ağlarsın Türküsü'nün Sezen Aksu yorumuyla açtık. Neden bu şarkıyı seçtiğini anlatır mısın bize? Çok sevdiğim bir türküdür. Bir de lisede müzik yapmaya başladım ben. Yani tabii ki ilgim, ilişkim çok daha erken başladı ama ve liseden... Bir folk grubumuz vardı hala da ara ara bir araya gelir müzik yaparız. Ve her müzik yaptığımızda da mutlaka bu parçayı bir çalar söyleriz. Onun herhalde bir hüznünü seviyoruz. O yüzden o parça mutlaka o listede oluyor. Hem de o hüzün içinde her şey çok güzel olacak mesajını seviyorum galiba. Her şey olur, geçer ve bir, bir aydınlık bir yere varır mesajını seviyorum o türkünün. Sezen Aksu yorumunu da yani burada farklı bir yorumcunun ikini de seçebilirdim. Galiba türküyü asıl ailemden öğrendim. İlk kayıttan dinlemem Işık Doğu'dan Yükselir albümünde sezenak sudandı. O yüzden ondan dinlemek istedim. Sorulara geçmeden önce kendinden bahseder misin bize? Tabii ki. Itır Kaşıkçı ben. Akademisyenim, nörobilim alanında çalışıyorum. Dolayısıyla beyin araştırmaları alanında çalışıyorum. Lisansım psikoloji ve sosyolojiydi. Bu lisans eğitiminde insan neden bu şekilde davranır? Neden... Belli davranışları sergiler ve diğerlerini sergilemez. Farklı kişiler sorusu çevresinde gelişti aslında eğitimim ve bunu hem psikoloji perspektifinden hem sosyoloji perspektifinden bakmak istedim. Sonra psikoloji alanındaki çalışmalardan beynin aslında bu işin içinde ne kadar etkin olduğunu fark edip, yani beyin bir davranış belirleyicisi değil ama göz ardı edilecek bir yapı da değil. Bütün bu davranışla birebir ilişkili olan bir biyolojik yapı. Dolayısıyla onu merak edip nörobilim alanına yöneldim. Şimdi biraz daha bu beyin nasıl bugün olduğu yere geldi sorusu. Dolayısıyla evrimsel biyoloji soruları biraz daha ilgimi çekiyor. Bunun dışında ve belki buna paralel olarak bir de ekoloji alanına meraklıyım. Yani işte ekolojik yaşama meraklıyım. Doğada kendimizin yerini anlama ve ona göre hareket etme ye dair işte sorularım var ve kendi hayatımda buna verdiğim cevaplar var. Ekolojiye yani doğaya minimum zarar verecek bir yaşam stili benimsemeye çalışıyorum. Tabii bu şehirde ne kadar benimsenir? Şehirde yaşamak zaten ne kadar ekolojik bir başlı başına. Bunlar tartışmalı konular. Ve yine doğadaki yerimiz perspektifinden de aslında bu dünyayı paylaştığımız insan harici canlılarla, hayvanlarla da Hayvanlara da baktım, bakmaya başladım bir noktadan sonra bu farkındalığı da geliştirdim. Geliştirdiğimi düşünüyorum en azından bir noktaya kadar. Dolayısıyla kendimi işte bir hayvan özgürlüğü aktivisti, nörobilimci olarak tanımlarım diye düşünüyorum. Bir hayvan özgürlüğü aktivisti, nörobilimci kadın olarak da tanımlamak isterim. Çünkü bu farkındalıklara bir kadın olmak, kadın olarak bilim camiasında var olmak gibi noktalarda girdi bir yerden sonra. Dolayısıyla evet kendime koyacağım başlıklar herhalde bunlar. Teşekkürler. Biz üniversiteden tanışıyoruz ama sonrasında çok uzunca bir süre farklı yerlerde yaşadık ve farklı şeylerle uğraştık. Yollarımız çok kısa bir süre önce tekrar kesişti ve ben birçok aslında günlük yaşamla ilgili Sorguladığımız şeyleri, hayatımızı değiştirmeye çalıştığımız şeylerin ne kadar ortak olduğunu fark ettiğimde çok mutlu olmuştum. Biraz da programda seni konuk almak isteme sebebim de buydu bunu. Hem ben daha derinine keşfetmek istediğim için hem de paylaşmak istediğim için. O yüzden biraz daha çevre ve hayvan hakları, aktivisti, oluşun, veganlık süreçlerinden bahsetmek istiyorum ama öncesinde bir şarkı arası verelim. Sıradaki şarkıyı ve neden seçtiğini alabilir miyiz? Tamam. Tamam. Sıradaki şarkı Erminia Fernandez Cordoba'dan Nasien Alamo. Bu parça Vengo filminin, o da çok sevdiğim bir filmdir, Sound Train'deydi. Orada tanıştım bu parçayla. Sonunda bu parçanın çalındığı sırada e, görüntü olarak akan bir yol görürüz ve parça boyunca bu yolu görürüz. Galiba benim için genel olarak gitmeler hem çekici hem hüzün barındıran şeyler ve bu parça da e, bir... Yersizlik, vatansızlık parçasıdır. O yüzden sevdiğim bir parça. Bu yorumu özellikle bu yorumcuyu da çok beğeniyorum. Altyazı Çevre ve hayvan hakları aktivisti olmak İstanbul gibi bir büyük şehirde, Türkiye gibi bir ülkede. Nasıl başladın, neler yapıyorsun? Biraz onlardan bahseder misin? Tabii ki. Galiba aileden başladım. Yani çünkü şimdi geriye dönüp baktığım zaman benim aile hayatım genel olarak bir bahçeli bir evde büyüdüm ben. Dolayısıyla doğayla iç içe büyüdüm. Muhtemelen bu anlamda bir sürü çocuğa göre avantajlıydım ve aslında doğayı gözeten bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Yani benim için her zaman o yeşilin bir anlamı vardı. Hatta ortaokulda o yaşadığım bahçeli evden Mejdiev köyüne taşınmak durumunda kaldık ve benim için inanılmaz bir tezattı. Yani ben böyle bir çevrenin farkında bile değildim. Ya da çevresizliğim. E, mecide Köy'ün o zamanki hali bir de işte otobüs durakları, o şeyin üst geçidinin altındadır, epey kaotik bir yerdir falan. Orada kıymetini bir daha anladığımı düşünüyorum. Çevrenin ve yeşilin. Dolayısıyla hayatıma da özellikle kendi hayatını kurma noktasına geldikten sonra olabildiğince entegre etmeye çalıştım çevreye duyarlı bir yaşam biçimini. Sanırım bunu biraz daha etkileşimli bir yerden yapmaya başlamam yeşil eve gidip gelmemle ilgilidir. Ve orada işte permakültürle tanıştım, biyoçeşitlilikle tanıştım, iklim değişikliğiyle tanıştım ki muhtemelen iklim değişikliğini duyan herkesin yaşadığı o umutsuzluğu bir ara yaşadım. Ne yapacağız dünyanın sonu geliyor hissiyatını yaşadım. Ve bu ne yapacağız her ne kadar kişisel çabalarla kurtarılacak bir dünya yoksa da yani sadece senin benim kendi evimizdeki küçük değişimlerde dünyayı kurtarmamız mümkün olmasa da bunu kendi hayatımıza uygulamamız gerektiğine ve mümkün olduğunca da örgütsel olarak da, örgütlü olarak da e, çabalamamız gerektiğine karar verdim. Dolayısıyla kendi hayatıma da uygulamaya başladım. Bu şehir içinde zaten benim için bu arada en baştan beri şey bir soruydu. Nörobilim alanında çalışmak isteyen biriyim ve nörobilim çalışmalarını ben insanla çalışıyorum, insan zihnini çalışıyorum. Standart insan zihni nasıl çalışır, işte nasıl düşünürüz, nasıl karar veririz gibi konuları çalışıyorum. Bunları çalışmak için bir üniversite ortamında olmalıydım, belli teknolojilere ihtiyacım vardı. Dolayısıyla bu beni şehirde tutacak bir şey, özellikle işte o dönem üniversitelerin hani büyük şehirlerde temel olarak bulunduğunu düşünürsek ama bir yandan işte doğa çekiyor beni. Dolayısıyla şehirde olmak ama hala doğayla birlikte doğaya saygılı olmak gibi bir pozisyon benimsemem gerektiğine karar verdim. Ve böylece de hani bunu nasıl yapabilirim diye öğrenmek istedim. İşte balkon bahçeciliğiyle tanıştım o dönem her ne kadar uygulayamasam da kendi alanlarımızda nasıl bitki yetiştirmeye başlarız? Bu soruların peşinden gidiyordum ve aslında bu soruların peşinden giderken sağlık meselesi benim için benim için düşündürücü olmaya başladı. İşte bitkilerin yetiştirilmesinde kullanılan kimyasallardan, GDO'lu ürünlerden ve hayvansal ürünlerin içeriğindeki antibiyotiklerden yola çıkarak bu işleri araştırmaya başladığımda bir noktadan sonra hayvanları bir kaynak, bir kullanılacak bir şey olarak görmekten bu süreç içinde aslında hayatta kalmaya çalışan bireyler olduğunu fark etmeme giden bir yol oldu. Dediğim gibi bu kendi sağlık sorularımla yola çıktığım bir süreç oldu. Ve aslında maalesef gündelik hayatımızda hayvan kullanımı o kadar yaygın ki bunun bir sömürü biçimi olduğunu fark etmek buna özel bir çaba gerektiriyor. Yani kullanılan hayvanlarla aramıza konmuş duvarları bile isteye aşmayı gerektiriyor. Dolayısıyla bir de böyle bir süreçten geçtim. Ve dediğim gibi hem hayatımı daha çevreye saygılı biçimde yaşamak hem de bu çevreye saygının halkasının içine hayvanları da almak. Dolayısıyla hayvanlara zarar vermeden yani sadece sokak hayvanlarına değil de bütün hayvanlara zarar vermeden ve doğrudan insan yaşantısının sömürüsüne maruz kalan işte çiftlik hayvanları, kümes hayvanları, bu arada hiçbir hayvan çiftlik, kümes ya da deney hayvanı değildir ama hani bu sıfatları onlara biz veririz. Fakat doğrudan sömürü altında kalan bu gruplar olduğu için şimdi bu tanımlamaları kullanacağım. Bu gruplara zarar vermeden nasıl yaşayacağımı araştırırken de önce vejeteryanlıkla, Vejetaryen olduğunda zaten veganlık diye bir şey bilmiyordum. Ve daha sonra yine araştırarak, bu araştırma sürecine sebep olan şeyler de muhtemelen karşılaştığım sorulardır. Veganlıkla tanıştım ve bunları da hayatıma uygulamaya başladım. Genel olarak aslında benim karşılaştığım bütün deneyimlerde vegan, vejetaryen bir beslenme diyeti benimseyen insanlar, ekolojik yaşama ilgi duyan ve küçük küçük hayatına yerleştirmeye çalışan ya da şanslıysa, Birçok anlamda entegre edebilen insanlar hep sağlık sorunlarıyla paralel bunu araştırmaya başlamış ve gelmiş durumda. Ve sonrasında da işte kaynakların nereden geldiğini araştırmak. Bu hem tarımsal işte, ilaçlar gibi, gıdalarda kullanılan e, zararlı maddeler gibi zehir demek istemiyorum ama ve işte hayvanlar konusu bağlamında geliyor. Peki kentte yaşarken bunu hayata entegre etmek konusunda... Ne tavsiye etmek de istersin, onu da söylemek istiyorum. Yani hem senin deneyimin nasıl gelişti, hem de bunu biraz günlük yaşamına entegre etmek isteyen insanlar için küçük tavsiyelerin var mı, pratik önerilerin var mı, onları da merak ediyorum. Tamam, şey öncelikle şunu ekleyeyim, benim deneyimim de yani hayvan özgürlüğü alanında veganlığa bir noktada işte başlayan, bunu fark eden insanların aslında üç koldan geldiği bir çevre duyarlılığıyla yani iklim değişikliğine sebep olan etmenleri araştırıp aslında hayvan endüstrisinin ne kadar büyük payı olduğunu görüp buradan yola çıkanlar, sağlıktan yola çıkanlar, işte benimki biraz hemo hemo gibi galiba. Bir de etik olarak yani en baştan hayvanlarla ilişkisini muhtemelen temasta olduğu hayvanlarla, sokak hayvanlarıyla başlayan ilişkisini daha genişleten insanlar. Ama bir noktada da bunlar birbirlerine bağlanıyor. Bu üç nokta birleşiyor ve veganlığın ne kadar işte şimdi doğru kelimesinin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Burada onun yerine daha iyi bir kelime arıyorum ama bulamadım. Vegan yaşantının ne kadar doğru bir yaşantı olduğuna varıyorlar Saygılı sanki bu bir üç kolda. Saygılı diyebilir belki kendine Saygılır ve çevrene? Evet. evet evet aslında değil mi kendine de çünkü hani sağlık olarak da bunu yapmanın dezavantajlarını gördükten sonra. Ama örneğin benim için sağlık saygılı demek muhtemelen burada doğru bir tanım. Ama yani ekolojik taraf konusunda da haklısın gerçekten karbon ayık izi kavramlarının hayatımıza girmesiyle ve o hesaplamalar belki o detayları keşfetmemizle o da çok büyük bir etki sağladı. Evet, değil mi? Peki öneriler kısmında ne varsa öneriler dersen? kısmına geleyim. Şimdi gündelik hayata ekolojik pratikleri yerleştirmek aslında kendi hayatına şöyle bir adım geriden bakmakla olan bir şey. Yani ben Neyi ne kadar tüketiyorum, bu tüketim ne kadar gerekli, e, ne kadar ne kadarı lüks ve vazgeçilebilir, ne kadar vazgeçilmez. Ve vazgeçilmezlerimin de sonuçları, ürünleri ne? Yani ne kadar çöp çıkarıyorum işte en basitinden. Dolayısıyla bu noktalara bakıp bu noktalar üzerinden ilerlendiği zaman epey yol kat ediliyor. İşte örneğin tüketimin aslında büyük bir kısmının ne kadar lüks olduğu işte bilmem kaç tane kaza cekete ihtiyacımız olmadığı, özellikle sıfırına ihtiyacımız olmadığı, üretilmiş hali hazırda bu kadar kıyafet varken yeni bir şey almaya ihtiyacımız olmadığını fark edip ara sırada yeni bir şeyler giymek istiyorsak bunu değiş tokuş yöntemiyle yapabileceğimizi fark edip mesela bunu entegre etmek bir seçenek ya da Yeni bir şey alınacaksa da bunu ekolojik olarak yapan, geri dönüştürülebilir materyalden yapan, doğaya saygılı olarak yapan yerlerden alışveriş yapmak örneğin bir seçenek. Onun dışında şöyle eve genel bir baktığımızda hepimiz herhalde şeyin farkındayız. İşte çok fazla ışık yakmayalım. İşte suyu çok fazla akıtmayalım. Isınma konusunda evimizin her zaman işte çok sıcak olmasına gerek yok. Yani birkaç tane kazak giyebiliriz hani ısınmak için. Dolayısıyla temel enerji tüketiminin ne kadarını ben gündelik hayat pratiklerimle değiştirebilirim, suyu nasıl daha ekonomik kullanabilirim gibi bir kısmı var bu işin. Ayrıca benim vazgeçilmezlerim, örneğin temizlik, temizlik ürünlerinin de ne kadar ekolojik olduğu, bir kere hijyenin ne kadar gerekli olduğu, Şimdi özellikle işte bugün çok fazla kimyasalla yaptığımız, bu arada geçen haftaki konuğumuz bu anlamda çok iyi bir konuktu, çok da güzel bir programdı. Hijyen işte o maksimum seviyede bütün mikroorganizmalarının yok edildiği hijyen aslında bizim hayrımıza bir şey de değil. Ama tabii ki belli oranda da temizliği gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hem kişisel temizliği hem işte bulunduğumuz mekanın temizliğini. Fakat bunların yapıldığı bütün bu ürünleştirme sürecinden önce hala hazırda zaten yapıldığı geleneksel yöntemler vardı. İşte bu geleneksel yöntemlerin valgeçilmezleri var. Karbonat olsun, işte e, Arap sabunu olsun, sirke, elma sirkesi inanılmaz bir şey. Temizlikte çok fazla kullanılabilen bir şey. Bu temel, daha önce de kullanılan doğanın da tanıdık olduğu ve doğada diğer temizlik ürünlerine göre, o ağır kimyasallara göre çok daha baş edilebilir bir Ürünler bırakan, temizlik ürünlerini tercih etmek mesela bir yöntem. Ben bu ürünleri kendim yapıyorum genelde. Senin uzun süredir evin birçok noktasında mutfaktan temizliğe kendi ürünlerini yaptığını biliyorum. Aslında ben de detaylıca temizlik kısmını sormak istiyorum. Küçük bir not düşmek istiyorum temizliğe geçmeden önce. Sen anlatırken biraz daha senin hayatındaki yerini, ekolojik yaşamın aslında çocukluktan ve büyüme, alanından gelen, yani bir alana sahip olmaktan, toprakla ilişkin olmasından, yeşille doğayla ilişkin olmasından gelen o bağı aslında ekolojik olmayan bir şehirde ekolojik yaşamaya çalışmamız. Biraz daha oraya da girmek istiyorum. E, çünkü artık apartman yaşamı kültüründe aslında hiçbirimizin toprakla çok da bir bağı yok ve bu da bir nevi bir köksüzlük yaratıyor. Temeldeki en büyük problemlerden birinin bu olduğunu düşünüyorum ben. Küçük bir not olarak araya girmek istedim bunu. Biraz daha böyle temizlik detaylarından sonra bu ekolojik olmayan bir sistem içinde ekolojik bir düzen kurmaya çalışmayı geçmek istiyorum. Tamam tabii ki. Aslında bu arada bu temizlik ürünleri onun bir parçası da. Yani bu ekolojik olmayan sistem kendi olmazsa olmaz ilizyonlarıyla geliyor aslında ama onlar olmazsa olmaz değiller. İşte örneğin deodorant olmazsa olmaz bir şey değil. Hatta işte hiç olmasına gerek olan bir şey değil. Dolayısıyla bu belki bu temizlik ürünlerini bir işte genel olarak kişisel bakım ve ev temizliği gibi ayırabiliriz. Ben kişisel bakımda zaten kimyasalla pek haşır olan biri değilim. Ama hepimizin belli noktalarda var ya hani şampuan var, sabun var falan. Dolayısıyla ilk muhtemelen yapmaya başladığım şeylerden biri bu No Shampoo akımıydı. Şampuanlar çünkü aslında seyreltilmiş deterjanlar hı hı. sıvı sabunlar da öyle yine dediğim gibi burada avantajlı olduğunu düşünüyorum. Benim ailemin sıvı sabun kullanmışlığı yoktur. Ben sıvı sabunun yaygınlaşmasına şaşıranlardım. Dolayısıyla burada aslında geleneksel katı sabunları, geleneksel yöntemlerle yapılmış zeytinyağı sabunlarının tercih etme yolundan gidiyorum ve aslında aynı sabunlar işte saç temizliği içinde kullanılabiliyor. Karbonat da kullanabiliyorsunuz saç temizliği için. İşte saç kremi yerine Elma sirkesi. Elma sirkesi çok mucizevi bir şey zaten. Yani yumuşatıcı da olabiliyor, saç kremi de olabiliyor, yüzey temizleyici de olabiliyor. Yani her şeyi yapabiliyor. Herhangi bir konuda birisi şunu ne ile yapabilirim dediğinde genelde cevabım elma sirkesi oluyor benim. Ve genelde de şey gerçekten de o sorunun doğru cevabı elma sirkesi oluyor. Bunun dışında ev temizliği için de yine bu karbonat, Arap sabunu, elma sirkesi bir de limon tuzu giriyor işin içine. Kendi çamaşır makinesinin deterjanımı rende sabun ve çamaşır sodasıyla yapıyorum. Bu ikisini karıştırarak yaptığım bir ürün. Bu arada bir de şöyle bir şey var bu ekolojik yaşam çabasında. Şeye çok alışkınız yani bir şey gidip kalkıp marketten almaya çok alışkınız. Onu biraz kırmak gerekiyor. Çaba harcamadan hazır ürüne çok alışkınız evet. aslında. Hem mutfakta hem de evin genel her alanında. Evet, işte bunu biraz kırmak gerekiyor. Yani oraya biraz emek vermeye başlamak gerekiyor. Ve bunu işte Otoma 40 binar gibi kolaylaştırıcı üreticiler çıkmaya başladı aslında epeydir. Ve bu çok avantajlı bir durum. Fakat ayrıca kendi temizlik ürünlerinizi yapmak da o kadar zor bir iş değil yani muhtemelen kimyasal yani herhangi bir kimyasal ürün yapma fikri bize çok uzak. Ama aslında sabun rendeleyip sodasıyla karıştırmak öyle o kadar zor bir iş de değil. Hatta ben başta bunu yaptığımda benden ev temizlik ürünleri yapmak için şeyler, workshop'lar istediklerinde şey diyordum. Yani gösterebileceğim hiçbir şey yok. İki malzemeyi alıp karıştırıyorum. Hani bunu Workshop'ta ne kadar yapabilirim ki diyordum. A lütfen göster falan dediklerine de gidip gösteriyordum ama. Dolayısıyla insanlar en azından ne kadar kolay olduğunu görüyorlardı. O malzemelerin biraz tedariği belki. Orada da belli bir alıcıyı benimsedikten sonra hani çok zor değil bu iş. Dolayısıyla çamaşır makinesi için kullandığım ki biz ona çamak toz diyoruz. Çamaşır makinesi tozu diyoruz. Rende sabun ve çamaşır solasından oluşuyor. Karbonat da koyuyordum eskiden. Şimdi bazen üşenip koymuyorum. Ha, bu arada bu tarifler de hem internetten kolayca ulaşılabiliyor hem de zehirsiz ev diye bir kitapta bir sürü tarif var. Ben oradan çok yararlandım. Bulaşık makinesi için limon tuzu temel olarak bulaşık temizliğinde kullanılmış kadim öğe. Ona biraz da makinenin hayrına olan birkaç şey daha katıyorsunuz. İşte yine biraz çamaşır sodası, biraz karbonat. Bunların birebir ölçülerini de verebilirim aslında ama şu an yanımda yok. Ve yine bulaşık makinesinde son derecede iyi performans gösteren bir tozunuz oluyor. Ona da bumak toz diyoruz. Biz bulaşık makinesi tozu diyoruz. Özellikle deterjan demek istemedik. Dolayısıyla onlar da toz. Çok daha güzel isimler. Değil mi? Yani tatlılarda. <gülüyor> Benim sadece belki çamaşır makinesi çok küçük bir ekim olabilir. Ben... Sirkeyi yumuşatıcı olarak kullanıyorum çamaşır makinesinde. Çok da memnunum o etkiden. Evet evet sirke az önce galiba sayarken onu unuttum mu? Onu da söyleyeyim yani. Çamaşır da yumuşatıyor. Her şeyi yapıyor. Şeyde de bulaşık makinesinde de parlatıcı olabiliyor. Yani gerçekten bir süper madde gibi bir şey elma sirkesi. Ve hatta bu iş işte bir yerden sonra kendi elma sirkeni yapmaya da geliyor. Yani adım adım o öğeleri oluşturmaya da geliyorsun. Henüz kendi karbonatımı yapmıyorum ve genel olarak yüzey temizliği için de Arap sabunu ve elma sirkesi yine burada çok kullandığım şeyler. Galiba benim evime çok uzun süredir çamaşır suyu girmedi. Hatta pandemi dönemi dahil ama burada tabii iki şey var. Yani yalnız yaşıyor olmamla ilgili bir durum olabilir bu. Özellikle hani bu dönemde sevdiklerini de koruma dürtüsüyle insanlar kimyasallara tabii ki çok daha fazla yöneldiler. Ama benim evimde çok uzun süredir bu kimyasallar yok ve herhangi bir sıkıntısını henüz yaşamadım. Ve iç rahatlığını yaşıyorum aslında ama bu arada yani o işte gidip hazır alma ürünler de, dediğim gibi o market alışkanlığımız işte marketlere de aslında görece doğa dostu ürünler gelmeye başladı. Ama orada da soru işaretlerini her zaman barındırmamız lazım. Biraz yeşil yalanlardan, evet, etiketlerden evet. korumak için detaylara bakmak lazım ve küçük... Not düşmek istiyorum. Annem denetimde diye bir eğitime katılmıştım. Hatırlamıyorum. 2016 olabilir. Orada şöyle açmışlardı. Köpüren her şey kimyasaldır. Ama her kimyasal kötü değildir aslında. Biraz böyle kimyasal derken öyle bir not düşmek istedim. Aslında kimyasal olan her şey kötü değil ama günümüzde bize pazarlandığı şekliyle çok fazla sağlığa zararlı katkı maddesi içerdikleri için Biraz öyle etiketliyoruz. Evet evet ve bu şeyler de bu arada yani kimyasalların yolculuğu, bu temizlik malzemelerin yolculuğu, insanın hijyen yolculuğu hep böyle belli kültürel evrelerden geçiyor. Yani bu da için bile böyle. Yani un gittikçe beyazlıyor çünkü işte beyaz olması bir yerden sonra bir statü göstergesi olmaya başlıyor. İşte kimyasallar köpürme bir temizlik özelliği gibi görünmeye başlıyor aslında değil. Ama öyle görünmeye başladıktan sonra bütün ürünler daha da köpüren, daha da köpüren ürünler olmaya başlıyor. İnsanların işte bu no ile ilgili bana soru sorduklarında karbonatla yıkamak da bir seçenek ve ben onunla başlamıştım. Sonra daha pratik olduğu için sabuna geçmiştim. Karbonatla ilgili mesela en büyük dertleri oydu. Itır bu köpürmüyor. Şey diyorum köpürmesine gerek yok zaten. <gülüyor> bir temizlik belirteci gibi köpürmesi. Evet, evet. Ve şey de e, evin... Temizlikten sonra parfüm kokması da bir temizlik belirteci gibi. Halbuki yine temizlik malzemelerinde temel olarak en kimyasal olan şey o parfümler. Dolayısıyla hani orada en olmaması gereken şey aslında ama bu işte bizim öğrenmişliklerimiz. Yani temizlik yapıldığında evin belli bir parfümle kokması gerektiği gibi. Evet ve o kadar kalıcı olmasa da esans uçucu yağlarla aslında onu da sağlayabiliyoruz. Evet evet bu iş böyle çözülebiliyor. Sohbet çok keyifli devam ediyor ama bir şarkı daha arası verelim istiyorum. Senden şarkımızı ve sebebini rica ediyorum. Tamam. Şimdi bu arada benden bu şarkıları istediğinizde gerçekten seçmek çok zordu. Bir kısmını işte gittim kendi malzimden çıkardım. Bu son iki parçayı son iki seneden seçtim aslında. Hatta Şimdi dinleyeceğimiz parça Akın Sevgör'ün Vanity Corner parçası. Bu da yine enstrümantal bir parça. Hayatıma girili herhalde iki ay olmamıştır. Biraz bu parçayı seçmemin sebebi insanın kendini sürekli yeniden tanıyor olmasını burada söylemek istedim. Çünkü bana sorsanız ben akustik müzik sever bir insandım. Elektronik müzik bana hiç çekici gelen bir tür değildi. Ama insan herhalde hiçbir noktada kendine duvar çekmemeli. Elektronik müzikle pandemide tanıştım. Müzik dinleyecek çok zamanım oldu ve çok sevdiğim parçalar oldu. Bu da onlardan biri. Ekolojik olmayan bir şehirde ekolojik yaşama çabasından bahsedelim istiyorum. Burada tabi geri dönüşüme girmek istiyorum belki ayrıştırma ve kent yaşamında neler yapabiliriz buna dair? Nasıl fırsatlar var etrafımızda araştırabileceğimiz, sen neler yapıyorsun günlük yaşam pratiklerin içinde? Şimdi bu özellikle işte geri dönüşüm ve ayrıştırma kısmında galiba temel olarak önce dikkat ettiğin ve dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğüm şey o çöpü üretmemek en baştan. Yani olabildiğince minimum çöp üretmek ve o çöp, çöpü de daha sonra işte en iyi şekilde ayrıştırmak ve o ayrıştırmaya yönelik bir pratik izlemek. Çöpü üretmemenin yolları işte zaten bir tanışık olduğumuz var. Bez çanta taşımak gibi. Ayrıca plastik poşet hayatımıza bir şekilde giriyor. Girmeye, girmemesine uğraştığımızda da benim mesela yaptığım şeylerden biri pazara giderken Bez çantalarımın yanında o birkaç tane poşetimi de yanıma almak, birkaç kese kağıdını da yanıma almak. Dolayısıyla artık beni, zaten pazar bana çok yakın hemen sokağımda, artık beni tanıdılar. Hani poşede gerek yok cümlem orada bir motto. Ve e, pazarcılarda abla işte keşke herkes seni gibi yapsa <gülüyor> falan demeye başladılar. Dolayısıyla hani bir şekilde evimize girmiş o bir noktadan sonra da muhtemelen çöp poşeti olarak evimizden çıkacak poşetleri de böyle tekrar tekrar sirkülasyona sokarak kullanabiliriz. Yine benim bu pandemide fark ettiğim bir şey oldu. Ben genelde kendi yemeğimi kendim yaparım. Bu vegan olmayan bir şehirde vegan olmakla da ilgili olabilir. Dolayısıyla çok fazla dışarıdan sipariş vermem. Gittiğimde de genelde gider yerim hani fiziksel olarak. Ama bu dönemde, pandemi döneminde sipariş verdiğimde ne kadar çöp çıktığını gördüm. Yani aslında hazır yemek çok fazla çöp çıkaran bir şey. Hani bunu tercih etmemek, işte... Şimdi artık çok daha rahatız dışarıda bulunabilme açısından dolayısıyla tabii ki dışarıda yani yemek yiyeceğiz gidip orada yemek hani eve söylemektense bu başka nasıl çözülür benim kafamda işte yakın yerlere kendi kabımı götürmek gibi şeyler vardı ama onları hiçbir zaman gerçekleştiremedim bu konuda kolaylaştırıcı belediyeler var örneğin Kadıköy Belediyesi e, kendi bir kahve bu arada yine çok çöp çıkaran bir şey ya özellikle o tek kullanımlık bardaklarla oraya kendi bardağıyla gitmek bir avantaj yaratıyor Kadıköy'de. Belli bir oranda indirim alıyorsunuz galiba ayrıca. Böyle kolaylaştırıcı politikalar bence çok doğru politikalar. Ve işte gerçekten de ben kahve almaya giderken kendi bardağımla gidip alıyorum. İşte bugün üniversiteye ders vermeye giderken yine kendi bardağımla gittim oradan çay almak için o çöpü üretmemek için. Ama yine en sonu bir çöp üretiyoruz. Yani mutlaka bir yerlerden çıkıyor. Ben henüz hiç üretmemeyi başaramadım. O zaman da o çıkardığımız çöpü ayrıştırmak. Burada işte izlenmesi gereken politika dediğin gibi. Bir küçük bölmek istiyorum. Beni mesela en çok zorlayan şey ayrıştırmak ve o ayrıştırdığım çöple ne yapacağım. Çünkü ambalaj atıklarını attığımda görüyorum ki onun içinde organik atık da var, bambaşka şeyler de var, parça atık da var. Galiba sadece camda sadece cam oluyor. Hı hı. Onun dışında çok da bir ayrıştırma göremiyoruz. Devam eden süreçte de onun ne kadar ayrıştığını, ne, nereye gittiğini göremiyorum. Ve işte organik atıklarda çok ciddi bir karbon sorunu var ya bir yandan işte bir marul yaprağının bile çöpe attığımızda 20-22 yıl gibi bir süresi hı hı. var. Hala karbon üretmeye devam ediyor çünkü yani toprakta değil ve e, kaybetmiyor o formunu. Birleşerek çok daha uzun sürede gidiyor. Bu anlamda ne yapıyorsun? Bunu sormak istiyorum. Bir de ekolojik ego konusu var. Aslında aklımdaydı programın başından beri. Oraya da değinmeden kapatmayalım istiyorum. Tamam o zaman aslında ekolojik egoyu şöyle hemen bahsedip kapatabilirim. Ee, ekolojik ego bu aslında. Yani kendi egosunu doğanın önüne koymamak. Kendisinin doğanın bir parçası olduğunu fark etmek ve bu farkındalıkla hareket etmek. Bu farkındalıkla hangi biz nereye kadar gidebiliriz? Konuşacağımız, tartışacağımız, kendi hayat pratiklerimizde imkanlar çerçevesinde belki yerleştireceğimiz bir şey. Ama sadece bu düşünce biçimi. Yani ben doğadan doğaya üstün değilim. Ben onun içindeyim, onun bir parçasıyım ve onunla hareket etmeliyim. Ekolojik egonun temeli. Ayrıştırma meselesine gelirsek de benim burada en çok güvendiğim çöp toplama emekçileri. Yani şu an maalesef onlara yönlendirilen uygulama çok hoş bir uygulama değil. Ama aslında senelerdir, çok uzun bir süredir Türkiye'deki geri dönüşümün başını çeken bu, bu grup, çöp toplama emekçileri Kesinlikle grubu. Ve ben mesela işte temel olarak evimdeki şeyi, atığı üçe ayırıyorum. İşte camlar... Çünkü hani cam kumbaralarını biliyoruz. Dolayısıyla hani oradan doğrudan geri dönüşüme gittiğini umuyorum belediyeler üzerinden. Dolayısıyla onları bu cam kumbaralarına belki dikkatinizi e, senin, yani çekmiştir. Bu dışarıdaki işte yarısı yeşil yarısı beyaz olan, e, şey, şişli şeklinde olan. Dolayısıyla işte bir tarafına renkli bir tarafına renksiz camları atıp orada muhtemelen en içimize sinen şeyi yapıyoruz. Onun dışında sebze meyve atığı, organik atık olmayan her şeyi tek bir torbada biriktirip o torbayı çöpün yanına koyuyorum ve burada çöp toplayan kişilerle de tanışıklığım var ve hani onlara güveniyorum oradan geri dönüşüme girecek şeyler zaten onlar tarafından geri dönüşme sokuluyor. Çünkü bu arada bu, bu işten tabii ki onların da bir kazancı olduğu için kaz, buradaki maksimum kazancı beraber sağlıyoruz diye düşünüyorum. Organik atıklarda da benim yöntemim tabii ki en iyisi bir kompost mekanizması yani topraktan geleni yeniden toprağa döndürmek ve kompostun belli prensipleri var. Ben örneğin o prensipleri henüz çok küçük bir bahçem var arkada yani yaşadığım binaya ait ve ortak bir bahçe var. Rica ettim onun bir köşesini kompost için kullanmak için. Benim yaptığıma gerilla kompost deniyormuş, ben onu yeni öğrendim. Biriktirip bu organik ürünleri orada bir köşeye gömüyorum. Ama bunun da en doğru yöntem olmadığını da duydum. Yani her organik atığında gömülmemesi gerektiğini. Dolayısıyla bu konuda benim de biraz daha dikkatli olmam gerekiyor. Burada aklıma bir ayrıntı geldi. Bu muhtemelen herkes için mümkün olmaz ama bu organik atıkların bir kısmı o kadar da atık değil. İşte özellikle kuşların çok beslenebileceği şeyler. İşte ne bileyim domatesin. Yemek işte artıkları. Yemek artıkları zaten. Çok beslenebileceği şeyler. Dolayısıyla onları gömmek yerine işte toprağın üzerine serpiştirmek zaten hayvanlar buluyor onları buluyor ve tüketiyorlar. Böyle kuşların da oradan beslenmesini sağlıyor ama zaten toprağa gömdüğünüzde de diğer canlıların beslenmesini sağlıyorsunuz. Burada yani bir şekilde döndürüyorsunuz. Yine şu döngüye giriyoruz. Ekolojik olmayan bir şehirde evet. oldu. Yani birçok insan için şehrin belli noktalarında bir toprak parçası bulmak gerçekten zor. Gerçekten zor. Evet. Buna çok katılıyorum. Bunun içinde. ...geliştirilmiş başka kompost yöntemleri var. Ben hepsine aşina değilim ama sadece isim olarak aklıma Bokashi kompostu geliyor. Dediğim gibi biraz daha emek vermeyi gerektiriyor ama... Yani ...buna amaç edildiğinizde de yapılmayacak bir şey değil. Bir de ileri dönüşüm var tabii ki. Yani belli bir amaçla kullandığınız ürünü başka bir amaçla hayata döndürmek. Ama ben burada yine temel olanın o çöpü en baştan çıkarmamak olduğunu düşünüyorum. Yani ileri dönüşüm bana bazı noktalarda... Böyle bir kendini iyi hissetme gibi geliyor. Örneğin işte zeytin çekirdeklerinden kolye yapmak. Yani yapabiliriz ama hani ne kadar takacağız zeytin çekirdeğinden kolye? Ne kadar sürdürülebilir kolye? olarak her şeyi dönüştürebileceğiz. Evet o yüzden yine en başta, burada zeytin yemeyelime çıkmasın tabii çok da sevdiğimiz bir şey. Yani, o yüzden hani zeytin çekirdeğini daha toprağa döndürmek muhtemelen daha mümkün. Bir de bu aklıma gelmişken doğrudan, Dönüşünde birebir ilişki değil belki ama bu ikinci el alışverişi teknolojiyi de geliştirmek iyi bir fikir olabilir. İşte herhangi bir bozulan şeyi hemen elden çıkarmak değil de mesela o çok unutulmuş bir alışkanlık tamir ettirmek. Pantolon belli bir noktadan delindiğinde atılır. Yok hani yamanabilir işte terziler dikilebilir işte pantolon siz büyürsünüz küçülürsünüz pantolona uyarsınız uymazsınız pantolon size uydurulur. Bu pratikleri unuttuk biraz. Evet. Bununla ben de çok karşılaşıyorum. Ne uğraşıyorsun ki? Çünkü öyle bir bakış açısı var. Her şey şu kadar evet. düşmüşken ne uğraşıyorsun ki? Biraz oraya girmek istiyorum. Ben de mesela günlük yaşam pratiklerimde alışverişi içine soktuğumda daha az ama daha kaliteli almaya Hı -hı. özen gösteriyorum. Ve evet yama, işte pantolonlarda, çoraplarda, her şeyde ufacık bir sökükle onu atmak değil de biraz daha entegre etmek bir şekilde. Dikmek. belki Yani <gülüyor> belki her yere giyemeyeceğin bir şey olacak o anlamda Hı -hı. ama illaki kullanabileceğin bir ürün var elinde yine de. Zaten hepimizin yegane ileri dönüşümü galiba bir sokak tişörtünün önce pijama olması ve sonra bez olması. Yani herkesin mutlaka yaptığı ileri dönüşüm bu galiba. Ve aslında kültürden gelen böyle öğeler var. Belki onları tekrar canlandırmak. Evet. Yani aslında o kültür öğelerine dediğin gibi dönüp baktığımız zaman orada beslenebilecek çok şey var. Yani sonradan hayır biz sana bez yaptık, bunu kullanma, bunu kullan dendiğinde koyma, onu koymak yerine bir şeyler zaten bezleşiyordu aslında süreç içinde. O pratikleri hatırlamak, annelerimize bir sormak, bakmak, aslında annelere, anneannelere bakmak aslında çok verimli bu anlamda. Yeşil Ego'da aslında biraz ona da değinmek istiyordum. Hani birçok noktada kültürel olarak... Bir şeyler değişiyor, alışveriş alışkanlıkları, ürün tüketim alışkanlıkları vesaire onlardan bahsettik. Ama biraz daha geriye dönüp baktığımızda bu alışkanlıklar bizde çok daha ekolojik bağlamda değil mi aslında aile yapılarımızda? Türkiye kültürü için diyorsun? Evet evet kesinlik. Biz aslında mevcut bulunduğumuz kültür çok daha doğayla iç içe, doğaya saygılı bir kültür. Buraya bir modernlik geliyor ve o modernliği biz belki yanlış yorumluyoruz. Belki de çünkü şimdi işte Avrupa şehirlerine baktığımızda çok daha yeşil uygulamalar çok daha yaygın. Dolayısıyla belki bizim bir yanlış yorumumuz, belki biraz geriden takip ettiğimiz için onların yanlış yolda olduğunu fark ettiği noktaya biz henüz gelmedik. Ama aslında kültürümüz bu anlamda çok zengin bir kültür. Evet aslında bu noktada bugün dünyada trend olan yeşil hareketlerde. Yavaş gıda, yavaş moda. Bunlar da hep aslında batıdan geliyor. O farkındalıklar geri dönüşüyor. Evet. Ama biz tam oralara gelemedik. Bizde yeni başlıyor. E, bu kavramlarla ilgili, eko kavramlarla ilgili ne düşünüyorsun bu hareketlerle ilgili hayatımıza girişi? Ee, yani bir ihtiyaçtan çıkan hareketler bazen şey diye düşünüyorum açıkçası. Yani bir şeyi moda olarak benimsemek her ne kadar onu uzun süreli kılmasa da Tüketimin moda olmasındansa ekolojik perspektiflerin moda olmaya başlaması yine her halükarda daha avantajlıdır. Yani belki bu sırf moda diye. Bu arada hani böyle de bir şey algı var ama veganlık içinde vardır bu. Veganlık bu aralar çok moda. <gülüyor> yani olada bilir bu arada. Ama işte vegan olmayan işte hayvana ve doğaya karşı daha zararlı, sayg saygılı olmayan bir noktanın moda olmasındansa veganlığın moda olması en azından bir potansiyel taşıması açısından daha iyidir. Ama tabii ki bir şey sadece moda olduğunda onun sürekliliği biraz işte soru işaretli. Onun hani aslında nereden çıktığını, hangi bakış açısından, felsefeden ve gereklilikten ve işte veganlık meselesi için etikten beslendiğini de anlamak lazım devam ettirmek için. Itır, çok teşekkür ederim ikinci programın konuğu olmayı kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim davet için. Benim için çok keyifli bir programdı. Umuyorum senin için ve dinleyenler için de öyle. Kapanırken tekrar senden şa kapanış şarkısının anonsunu istiyorum. E, tamam, kapanış için de e, yine son iki senede tanıştığım hayatıma girmiş Nova Norda'dan, Beteri uslanmaktan şarkısını seçtim. Burada çok kısa, o zaman şeye de değineyim, yani... Yine hem dünyada hem de özellikle Türkiye'de kadın olarak var olmak çok kolay bir iş değil. Kadın olarak ses çıkarabilmek işte belli alanlarda örneğin benim alanım bilim aslında bunlardan biri. Hem avantajlı ama hala dezavantajları barındıran bir alan. Dolayısıyla kadın seslerin duyulması çok önemli ve Nova Norda'nın hem müziklerini düzenlemesini çok beğeniyorum hem de çok güçlü ve cesur bir kadın, genç kadın ses olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu programda da duyalım istedim. Babil'den sonra Portreler programının sonuna geldik. Ben Ergi İşbilen, program konuğumuz Atır Kaşıkçı'ydı. Babil'den sonra her pazartesi günü saat 13'te açık radyoda. Portreler her ayın ilk pazartesi günü sizlerle olacak. Herkese güzel bir hafta dileriz. Binden sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ergüment Gürçay. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Nihal Yakşi'ye teşekkür ederiz.